Ve ona tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. Efendim öncelikle hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Nasılsın efendim? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Hamdülsün efendim. El-Herzemeberisi. Efendim bir izleyicimiz. Selamun Aleyküm. Hayırlı yayınlar. Allah'a firar etmek nasıldır? Nasıl olmalıdır? Allah razı olsun. Sizi çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu ve aleyke ya seyyidil eveline vel ahirin. Ve ilahe cemil enbiyayı vel mürselin. Ve ilahe cemil evliyayı velhamdülillahi ve Rabbil Allah'a firar etmek nasıldır, nasıl olmalıdır? Allah öyle buyurdu ayet-i kerimede. Hepiniz Allah'a firar edin. Allah'a firar etmek demek, Allah'a koşmak. Eğer nasıl koşacağımızı bilmiyorsak, firar etmemiz mümkün olmaz. Allah zamandan, mekandan münezzehtir. Allah'a firar etmek demek, önce O'nu tanımak demektir. Tanımadan nasıl, nerede, ne şekilde tecelli ettiğini bilmeden, anlamadan O'na koşmak, O'na firar etmek mümkün değildir. Allah bütün varlığa, isimleriyle, zatıyla, sıfatıyla tecelli ediyor, insana özel olarak tecelli ediyor. Onun gönlüne tecelli ediyor. Allah kişi ile kalbi arasına girer buyurdu. Allah kuluna şah damarından daha yakındır. Allah insanı çepe çevre hata etmiş. Bu durumda kul Allah'ın huzurunda durmayı öğrenmelidir, durmayı bilmelidir. Kendi kendisiyle, kendi gönlüyle olmayı bilip, kendi gönlüne yolculuk yapmayı öğrenmelidir, bilmelidir. O yolculuğu yapması lazım. Eğer kul Rabbini bilirse, tanırsa, kendisinde nasıl tecelli ettiğini anlarsa, gönlüne nasıl tecelli ettiğini anlarsa bu durumda kendinden kendine ne yapar? Yolculuk yapar, kendinden kendine evet, firar eder. Yani nefsinden, şeytandan, nefsin verdiği, şeytanın verdiği vesveseden Allah'a, gönlüne, Allah'ın kendisine nefettiği ruha firar eder. Bir de bilir ki, iman eder ki Allah onu ihata etmiş. Ne yana dönerse dönsün Rabbinin veşi oradadır. Allah'ın huzurundadır. Allah'ın sevdiği her ne varsa, emrettiği her ne varsa onu yapmaya çalışırken O'na koşar, O'na yürür. Allah hayırda yarışın dedi, hayırda yarışanlar mukarrabundur dedi, Allah'a yakın olanlardır dedi. O hayırda yarışırken O'na yaklaşır, O'na koşar, yakın olanlardan olur. Evet, Allah'a firar etmek, Allah'ın sevgisini, aşkı, muhabbetini kazanmakla mümkündür. Bu da her neyi emrediyor, her neyi seviyorsa onu yaparken o aşkı, muhabbeti kazanıyoruz. Her neyi yasaklamışsa ondan kaçınırken aynı şekilde onu kazanıyoruz. Ona yaklaşıyoruz, ona koşuyor, ona firar ediyoruz. Öyle bir aşk, öyle bir muhabbete sahip olmak lazım ki, Kendimizi kurban edecek kadar, nefsimizi kurban edecek kadar, her şeyi kurban edip canımızı kurban edecek kadar. Böyle olunca kendi nefsimizden ona firar etmiş oluyoruz, dünyadan, dünya sevgisinden ona firar etmiş oluyoruz. Dolayısıyla aynı şekilde bir de şeytandan, şeytanın verdiği vesveseden ona firar etmiş oluyor, ona koşmuş oluyoruz. Koşanlar mutlaka kavuşur, ona vasıl olur. Kaçarken, koşarken mutlaka Allah beraberliği, beraber olmayı emreder. Hep beraber topluca Allah'ın ipine sımsıkı sarılın dedi. Beraber bu sarılmayı yapın, Allah'ın ipine sarılın ve buna beraber Allah'a gidin. Eğer Allah de ki Rabbim sirat-i müstakim üzeredir dediyse, bu durumda silat-ı müstakim üzere koşmak gerekir. Aynı şekilde peygamberi için sen silat-ı müstakim üzeresin. Allah'ın Resulü ile beraber olunca, ona tabi olunca, onun Allah'a kul olduğu gibi kul olmaya çalışınca, iman ettiği gibi iman etmeye çalışınca, Allah'tan haşyet duyduğu gibi haşyet duymaya çalışınca, Allah'a karşı edepli olmaya çalıştığı gibi edepli olunca Allah'ın kullarına karşı Allah nasıl emretmişse Resulü nasıl yapmışsa nasıl insanlara, insanlığa rahmet olmuşsa biz de bunu yapmaya çalıştığımızda ona tabi olmuş olur. Sirat-ı Müstakim'de yürümüş ve koşmuş oluruz. Yapabildiğimiz kadarıyla. Firar etmiş oluruz. Sirat-ı Müstakim'de yürüyenler <gülüyor> eğer Allah de ki, Rabbim sirat-i müstakim üzeredir. Bu durumda o sirat müstakimde yürüyenler mutlaka Allah'a vasıl olur. Ne burada ayet kerimede? <gülüyor> dileyen Rabbine varan bir yol tutsun. Evet, Dileyen Rabbine varan bir yol tutsun. Demek ki eğer sirat müstakimde olursak Rabbimize varırız. Vasıl oluruz. Allah'ın bize nefettiği o hakikate ruha basır olduğumuzda, kavuştuğumuzda evet bu sefer onun nefeti ruhla onunla oluruz. Nasıl ki Allah "Ademin belinden zürriyetini alıp ben sizin Rabbiniz değil miyim?" hitabına muhatap olduysa insan, o hitaba muhatap olan Allah'ın nefeti ruhtur. Evet kendi kendine kavuşunca evet bir daha o hitaba muhatap olur bütün hayatıyla bütün gönlüyle, her zerresiyle, kalu, bela, şehit, nader. Vasıl olmuştur, şahit olur. Allah onu şahit kılar. Evet, firari böyle anlamak gerekir. Koşmayı böyle anlamak gerekir. Allah'ın bir adeti var ki, hiç kimse için bunu değiştirmez. Herkes Rabbini evet kabul etmelidir, iman etmelidir. Rabbinin vahyettiğini, Evet, şüphesiz tereddütsüz kabul etmelidir. Acaba bence dememelidir. Derse derse Allah'ı, Allah'ın vahiyini, Allah'ın peygamberini kabul etmemiştir. Yoksa yarın büyük bir hüsranla karşı karşıya kalır. Eğer Allah Fatiha'da İhdine eh sırat'al mustakim sıratillezine an'amta aleyhim buyurduysa Evet Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber sırat-ı müstakimde yürüyüp onların kazandığını kazanmak gerekir. Yoksa sırat-ı müstakimde olmuş olmayız. Onların kazandığını kazanmış olmayız. Evet nedir onların kazandığı? Elbette ki imandır. Aşktır, muhabbettir, marifetullah'tır. Evet hikmettir. Allah'ın yakınlığıdır, Allah'ın sevgisidir, Allah'ın dostluğudur, Allah'ın cemalidir. Ancak Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber sirat-ı müstakimde yürürsek bu nimeti kazanabiliriz ki Allah onu öyle emretmiş. Bütün Kur'an Fatiha'yı tefsir eder, anlatır. Yani Allah'ı anlatır isimleriyle bununla beraber kulluğu anlatır. O kulluk nasıl yapılır onu anlatır. Allah'ın kendisine nimet verdiği kullar nasıl yapmış onu anlatır. Bunu kabul etmeyip karşısında duranlar nasıl yapmış onu anlatır. Örnekleriyle anlatır. Evet. Allah'a firar ederken doğru yerde, doğru yolda, silat-ı müstakimde Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber firar etmek gerekir ki, evet. Rabbimize varan yolu tutmuş olalım. Silat-ı müstakim özelle olan Rabbimizi bulmuş olalım. Ona kavuşmuş, vasıl olmuş olalım. Allah hepimize bunu nasip eder, ikram eder inşallah. Evet. Efendim Manisa'dan bir izleyicimiz, Sırat-ı Müstakim'de olan biri, mütmaine mertebesinde ya da raziye mertebesinde olan biri, biri intihar ederse durumu ne olur? Evet. Bu eksik bir anlama, hatta yanlış bir anlamadır. Eğer biri Sırat-ı Müstakim'de ise, Hatta itbinana ermişse, Allah'ın zikriyle, kalbi mutmain olmuşsa, Allah ile itbinan bulmuşsa, Allah'tan razı olmuşsa, o hiç intihar eder mi? İntiharı aklından geçirebilir mi? Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Haşa! Evet, eğer itbinandaysa, Rabbinden razı olmuş, rıza makamındaysa, raziyedeyse, o bütünüyle Allah'tan razıdır. Allah onu ateşin içine koysa bile evet dönüp itiraz etmez. Neden ya Rabbi demez. Söylediği çet tek kelime vardır. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Vekil olarak Allah bana yeter. O ne yaparsa güzel yapıyor. Ne yaparsa doğru yapar. Bana nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun o hayırdır der. İtminan bulmuş. Rabbiyle itminan bulmuş. O Başka bir şeyden dolayı üzülür mü? Feryat eder mi? intihar etmeyi düşünür mü? Böyle bir şey olmaz. O Allah'ın zikriyle, Allah ile, Allah'ı sevmekle, Allah demekle evet. gönül mutmain olmuş. O cennette, gönül cennete dönmüş. Eğer biri intiharı düşünüyor ve intihar ediyorsa onun gönlü cehenneme dönmüş demektir. Cehenneme döndüğü için. Şeytana tabi olduğu için, şeytanın verdiği sözeyi dinlediği için intiharı düşünür ve intihar eder. Böyle bir şey asla söz konusu değildir. Biri intiharı düşünsün, intihar etsin, bir de ikminanda ya da razıya olsun, böyle bir şey düşünülemez. O saf emareye düşmüştür, emaredir, emarededir. En aşağıdaki nefistedir. Rabbini kabul etmemiş, imtihanı kabul etmemiş, ona itiraz ediyor ki ölümü düşünüyor. Ben seni, senin beni tabi tuttuğun imtihanı kabul etmiyorum demiştir. Seni kabul etmiyorum demiştir Allah'a, ondan dolayı intihar ediyor. Ya da bunu bilmiyor, bunu anlamamış. İmanı bilmiyor. Evet, böyle bir şey söz konusu değildir. Efendim bir selamünaleyküm aleyküm, iyi yayınlar. Hocamızın siyaset hakkındaki bakışı nedir? Siyaset hakkındaki bakış. Önce siyasetin ne olduğunu bilmek lazım, anlamak lazım. Sanki siyaset böyle bütün hayatımızı kapsayan bir şeymiş gibi. Anlamak kesinlikle yanlıştır. Bazen soruluyor, yani kimi destekli destekliyorsunuz? Biz kimseyi desteklemiyoruz. O bir iş, memleketi idare etme işi. Bu zahiri bir iş. Bu dünyevi bir iş. Dolayısıyla kim işi güzel yaparsa iş onundur. Onun olmalıdır. Allah öyle buyurdu. Evet. işi ehline verin. Ehil kimse, kim güzel yapıyorsa, kim doğru yapıyorsa, kim Allah'ın rızasını gözeterek Allah'ın kullarına yardım ediyorsa, kullarına hizmet edecekse, onların kulluklarını yapmaları için hayatlarını kolaylaştıracaksa, Allah'a gitmeleri için yardımcı olacaksa, adaleti sağlayacaksa, işlerinden en güzel yapan kimse, evet, iş onundur, onun olmalıdır, işi ona vermek lazım. Ama asıl işimiz ebedi hayatı kazanmaktır. Onun için böyle, Hangi partiyi destekliyor diye onunla ölçmek yanlışın en büyüğüdür. Ahireti ciddiye almamaktır. Dünyayı ciddiye almaktır. Dünya hayatını ciddiye almaktır. Biz Allah'a davet ediyoruz. Allah'a. Allah'a vasıl olmaya davet ediyoruz. Herkes kul olmak için çabasını gayretini sarf etmelidir. Kulluk yolunda birbirine yardımcı destek olmalıdır. Evet, memleketi idare edecek olanlar o konudaki hizmetini yapar. O hizmeti kim güzel yaparsa işi ona vermek lazım, ona yaptırmak lazım. Söyledim. Evet, bunu yaparken de en güzel hangisi yapıyorsa işi ona yaptıracağız. Ama asıl işimiz evet Allah'a gitmektir. Allah'ın rızasını, dostluğunu, cemalini kazanmaktır. Ebedi hayatımızı kazanmaktır. Buna beraber Allah'ın vahyini taşımaktır. Gönüllere imanı taşımaktır, hidayeti taşımaktır. Her birimizin evet böyle bir işi vardır, böyle bir görevi vardır. Siyasiler de buna dahildir. Onlar da yanlış yaptığında evet, bize düşen onları uyarmaktır, ikaz etmektir. Allah'ın ayetlerini onlara hatırlatmaktır. Bunu böyle anlamak lazım, yoksa böyle bir insanı siyasetle, siyasetiyle, verdiği oyla tanımlamak yanlıştır. O Allah'ın yeryüzündeki halifesi, öteki dünyevi bir iş, dünyevi, dünyevi bir vazife. Allah'ın kullarına, evet, memlekete hizmet etmek için bir iş, bir vazifedir o. İnsanlar onunla ölçülemez, onunla siyasetle tanımlanamaz. Bu insana yapılmış haksızlık ve hakarettir. İnsan sadece takvayla evet anılır ve anlaşılır. Üstünlük takvayladır dedi Allah. Birinin takvası ne kadarsa kıymeti de geri Allah katında o kadardır. Başka bir şeyle ölçülmüyor o. Evet bunu böyle anlamak lazım. İnsanı böyle partisiyle, siyasetiyle, Evet, tanımak, tanıtmak, tanımlamak yanlıştır. Kulluğuyla, abdiyetiyle, takvasıyla, imanıyla anlamak gerekir. Kıymeti de geri de ona göre vermek gerekir. Evet, müminler kardeştir. Her ne olursa olsun, evet ayrım yapmadan bu kardeşliği sonuna kadar desteklemek gerekir. Kim birliğe, beraberliğe, kardeşliğe davet ediyorsa onu sonuna kadar desteklemek gerekir. Ki de, kim de ayrım yapıyorsa, tefrika yapıyorsa şeytana yardım edip daha doğrusu şeytana hizmetçilik yapıp eğer insanları partilerinden dolayı veya ırklarından dolayı veya mezheplerinden dolayı birbirine Düşünmeye çalışıyorsa, evet, onların da şeytana hizmet ettiğini görüp, anlayıp, evet, kesinlikle uzak durmak gerekir. Desteklersek ne olur? Biz de aynı şekilde iblise, şeytana destek vermiş oluruz. Mümin, evet, Allah'ın nuruyla bakandır, ferasetle bakandır, basiretle bakandır, Allah'ın ayetleriyle, vahiyle bakandır. Bakıp bunu görüp bunu anlayandır. Muameleyi de ona göre yapandır. Evet. Efendim bir neden hep günahımız aklımıza geliyor ve yaptığımız hayırlarımızı pek aklımıza neden gelmiyor? Allah razı olsun size efendim. Evet. Hem günahlarımız aklımıza gelebilir hem iyiliklerimiz, güzelliklerimiz aklımıza gelebilir. Önemli olan Günahlarımız aklımıza geldiğinde tövbe etmektir, istiğfar etmektir, sonra onu silmektir. Eğer ikide bir bu aklımıza geliyorsa şeytan bize hile yapıyor demektir. Şeytan bizi geçmişle meşgul etmeye çalışıyor demektir. Rabbimize yürümeye, yürümemize mani olmaya çalışıyor demektir. Aynı zamanda biz hiç farkında olmadan bir de bakarız ki Allah'ın isimlerini evet yok saymışız, inkar etmişiz. Bizi oraya doğru sürükler. Nasıl yapıyor onu? Geçmişte bir yanlış yapmışız, günah işlemişiz, tövbe ediyoruz. İkide bir onu önümüze koyuyor. Oysa ki Allah, tövbe edin, tövbenizi kabul edeyim dedi. Eğer kul istiğfar ederse, Allah onu mahfiret eder dedi. Allah gıfır ve rahimdir dedi. Kul tövbe etmiş ama, Allah affetmiş, o kendini affetmiyor. Daha doğrusu şeytan onu affetmiyor. Hani diyor, biz arkadaştık, beraber bu yanlışı yaptık ya, ben sana bunu yaptırdım, bunu unutamazsın. Sen bana uymuştun bir kere diyor. Sen benim arkadaşımsın. İkide bir onu hatırlatıyor ona. Kulun ne söylemesi lazım bunun karşısında? Benim gafur ve gafar olan, tevva olan, afu olan, Rahman ve Rahim olan Rabbim var. O bana rahmetiyle muamele etmiş, tevbemi, ona dönüşümü kabul etmiş, beni mağfiret etmiştir, seni tanımıyorum. Rabbim beni mağfiret etti, günahımı olmamış gibi sivdi, ben de onu sivdim, unuttum, hiç yapmamışım onu." demelidir. Demediyse, bu durumda sormak lazım, sen Allah'ın gafur ve gafar olduğuna nasıl iman etmişsin? Hani affediyordu, hani mağfiret ediyordu? Bunu bizim nefsimize, şeytana söylememiz gerekir. Ben böyle mi iman etmişim? Yoksa Allah'ın gafur olduğuna iman etmedim mi? Tevab olduğuna, afu olduğuna, gaffar olduğuna iman etmedim mi? Demesi gerekir. Bundan dolayı tövbe etmesi gerekir. Bu günahı, yanlışlarını hatırladığından dolayı tövbe edip istiğfar etmesi lazım. Evet, sevaplarını da aynı şekilde unutmalıdır. O geçti. Güzel yapmışsın, geçti. Yanlış yaptın o da geçti, artık önüne bakman gerekir, işinde bulunduğun ana bakman gerekir. Daha güzel nasıl yaparım, nasıl yanlışa düşmem deyip, geçmişinden evet ibret alman gerekirse ibret alman gerekir, örnek alman gerekirse örnek alman gerekir. Gelecek içinde evet, hayrı düşünmen gerekir, ebedi hayatını düşünmen gerekir, Allah'ın rızasını, dostluğunu, yakınlığını düşünmen gerekir. Hesabı düşünmen gerekir. İçinde bulunduğun anda da ona göre yaşaman gerekir. Ne geçmişle ne gelecekte meşgul olmak doğru değildir. Sadece hedefe belirlersin. İçinde bulunduğun anda Rabbine koşman gerekir, firar etmen gerekir. Cennete koşman gerekir. Allah koş dedi. Genişliği yerle kadar olan cennete koş. Allah'ın mağfiretine koşun dedi. Evet, Mağfirete koşmak demek, tövbe etmektir, istiğfar etmektir. Bununla beraber güzel yapmaya çalışmaktır. Cennete de koşmaktır bu aynı zamanda. Ama bunun için hayal kurmak yetmez, çaba gayret gerekiyor. O da içinde bulunduğumuz anda mümkündür. O anda çabamızı, gayretimizi sarf ediyoruz. Rabbimizin huzurunda duruyoruz. Bunu huzurunda olduğumuzu tadıyoruz. Gerekeni yapmaya çalışıyoruz ve kazanıyoruz. Böyle olunca Rabbimizle dirilmiş oluruz. Yoksa geçmişte, gelecekte yaşamış oluruz. Geçmişte geleceğin hayalini kurmuş oluruz. İçinde bulunduğumuz ani Allah'ın huzurunda durmamış ve yaşamamış oluruz. Oysaki her bir an, evet, gelip üzerimizden geçerken ona yazdırmamız gerekir iyilikler, güzellikler, hayırlar yazdırmamız gerekir ve bu bizim kitabımız, aynı zamanda bizim gönül kitabımız. Evet. Efendim Konya'dan Kamil'e üçler, Selamünaleyküm babam Siz Ramazan'da orucu bilerek birisi bozarsa bir güne karşılık bir gün demiştiniz, 61 gün değil demiştiniz. Onu sonradan alimlerimiz söylemiş, orucun bozulmasını önlemek için demiştiniz. Ben söyledim bana şu hadisi söylediler. Resulullah Efendimiz'e bir kişi mahvoldum diye geliyor. Niçin mahvoldum diye sorulunca eşimle beraber oldum. O zaman bir köle azat edeceksin. <gülüyor> köle azat edecek durumum yok deyince o zaman iki ay peş peşe oruç tutacaksın ya da altmış fakiri doyuracaksın diyor. Bana bu hadisi söylediler. Siz ne dersiniz saygılarımla? Evet. Bir konuda eğer Allah'ın vahyi yoksa o zaman söz konusu olan ne olur? İçtihat. Kur'an'ı, hadisi, sünneti bilenin içtihadı gerekir orada. Allah onu içtihada bıraktı demektir. İçtihada bıraktı ki kesin hüküm vermedi, söylemedi. Bu işi sana havale ettim, duruma göre müdahale et dedi. ...duruma göre gerekeni yap dedi. Hadisi eksik söylemiş. evet. Yani bir şeyi söylerken... ...bütünü söylemek gerekir, bütünü anlatmak gerekir ki... ...anlaşılsın, yoksa eksik anlaşılır. Evet, sahabeden biri öyle yaptı. Bu zat aynı zamanda yaşlı bir zattı. Ramazan ayında... ...eşiyle beraber olmuş, orucunu bozmuştur. Gelip anlattı. Bu durumda Resulullah Efendimiz öyle söyledi. Aynı şey geçerlidir ve hüküm veriyor orada. Ama devamında nasıl bir hüküm veriyor? Bir de ona bakmak gerekir. Ne dedi? Bir köle azal etmen gerekir. Gücüm yok dedi zaten. Ben yoksulum fakirim. Ya Resulullah biliyorsun. Bu durumda 60 fakiri doyurman gerekir. Onu da yapamıyorum. İki ay oruç tutman gerekir. Onu da yapamıyorum. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz? İş burada bitmedi. Devamı var. Sahabe buyurur ki tamam dedi, otur oraya dedi. Oturdu, oturmuş zaten. Bekle dedi yani. Sahabe anlatıyor sonra bir sahabe bir torba içinde hurma getirdi. Getirip Resulullah Efendimiz'in yanına koydu. Ya Resulullah bunu dağıt dedi. ya yani nasıl ederseniz öyle dağıt dedi. Diyor, Resulullah Efendimiz ona dönüp dedi ki bak lazım olan geldi, al götür bunu dağıt hadi. Kefaret olsun. Al götür, bugün dağıt. Fakirlere dağıt. Dürüzat dönüp dedi ki, Ya Resulallah Allah biliyor ki, bu Medine'de benden daha fakir kimse yoktur. Dür Efendimiz tebessüm etti. devam tamam. dedi, götür eşinle beraber yiyin. Devamı, bak devamı varmış bunun. Götürün yiyin. Hem orucu yedi, hem kurbasını aldı gitti. Ne yaptı? İçtihad yaptı, içtihad. Evet. Eğer kardeşlerimiz bizi dinliyorsa hakkında kesin hüküm olmayan konularda Allah'ın bize bıraktığı konularda biz de iştihad ediyoruz. İsterse onu kabul eder, isterse kabul etmez. Eğer söylemişsek onu, bir şey söylemişsek onu eline boyuna evet, düşürmüşüz. Kur'an'ın ölçüsüne vurmuşuz. Allah'ın Resulü'nün hayatının ölçüsüne vurmuşuz hadisin, sünnetin ölçüsüne vurmuş, o iştihadi öyle yapmışız. Bu bir sorumluluğu gerektiriyor. Allah yarın kıyamet günü, kurum bunu neden söyledin dediğinde, benim cevap vermem gerekir. Eğer ben ya Rabbi şu ayetten, şu hadisten, şu sünnetten, şu uygulamadan dolayı bu iştihadi yaptım diyemedimse, yanlış yapmışım demektir. Durup dururken, böyle bir iştihadi yaparken, söylemek kolaydır. İki ay oruç tutsun. Peş peşe oruç tutsun. Adam bir günü tutamamış. Sen ona peş peşe iki ay oruç tutturabilir misin? Bu mümkün müdür? Bu zulümdür ona. Bu onu Allah'a yaklaştırmaz, uzaklaştırır. Onun için söyledim. Bir güne bir gün. Yani bir başkasının iştihadi varsa onu söylesin. Kim isterse, kimin isterse onu, onu kabul eder. Bizimki böyledir. Bunu söylerken bu sorumluluğu kabul ediyorum kabul edip, öyle söylüyorum. Bir gün oruç yemişten, evet. bir güne bir gün tutalım. Hepsi bu. Evet. Efendim, Abdullah isimli bir izleyenimiz. Selamünaleyküm hocam. Allah size razı olsun hocam. Ali Mir İskender Evren, Evrenesoğlu diye bir hoca var. Nur TV'de ve MPL kanalda çıkıyor. Ben Mehdi Resulüm diyor. Ve Allah'a ulaşmayı dileyin ve hacet namazı kılın ve Allah'tan mürşidinizi isteyin diyor. Bu kişiye inanmalı mıyız? Allah razı olsun demiş efendim. Evet. Bu, kişi, bu kişiye inanmalı mıyız? Önce soru yanlış soruydu. Müminler kardeştir. Bütün alimler için bu geçerlidir. Söyledikleri bütünüyle doğrudur demek de Doğru değil. Yanlıştır demek de yanlıştır. Bir alim konuşurken, evet, müminlere, mümin kardeşlerine düşen nedir? Güzel bir şey söylüyorsa onu alması lazım. Kabul edemediği bir şeyi söylüyorsa onu da bir kenara bırakması lazım. Herkese gerekli olan, lazım olan Allah'tır. Birbirimizi eleştirirsek, çekiştirirsek, yelersek, yalanlarsak, inkar edersek, evet, birlik bozulur, beraberlik bozulur, kardeşlik bozulur. Hiç kimse bundan bir şey kazanamaz. Onun için, hiçbir alimi, hiçbir tarikatı, hiçbir yolu evet, reddetmem. Hele şahıslar üzerinden hiç yapmam onu. Onlar bizim kardeşimiz. Herhangi bir konuda ona onu tasdik etmeyebiliriz. Ama eğer Allah'ın ayetlerini okuyorsa o Allah'ın bize indirdiği ayetler. Evet. Bize düşen hakikati olduğu gibi ortaya koymaktır. Hakikat böyledir. Ben Rabbimin, bana olan vahyinden bunu böyle anlamışım. Resulünün tavrından, sünnetinden, hareketinden, sözünden bunu anlamışım. Bunu uygularım. Anladığım ile uygularım. Evet, gerisi gerisi onların tercihidir. Eğer ben birini tercih etseydim, ben de onların yolunda olurdum. Öyle söylemiyoruz. Kim, nerede Allah'a gidebiliyorsa, Nerede neyi kazanabiliyorsa, ahiretini, Allah'ın rızasını kazanabiliyorsa, evet, yeri orasıdır. Kimi Allah'ın nimet verdiği kulları olarak görüyorsa, orada olmalıdır. Kimi sirat-i müstakimde görüyorsa, yeri orasıdır. Bunu yaparken gerisini inkar etmek yanlıştır. Gerisini yok saymak yanlıştır. Mesela biz baktığımızda bile bile zulmedenler hariç. Evet, bile bile Allah'ın emrine karşı gelenler hariç. Gerisi, evet gerisi Allah onlara muamele ederken rahmeti tecelli eder diye zanda bulunuyoruz. Yani cennete gider diye hesap ediyoruz. Herkes bir beşer olarak yanlış yapabilir, eksik yapabilir. Onun da cezasını dünyada, ahirette çekeriz. Sübhan olan Allah'tır. Eksiksiz, hatasız, kusursuz olan Allah'tır. Kul eksik yapar, yanlış yapar. Bir yanlışından dolayı birilerini eleştirmek, çekiştirmek, yermek doğru değildir. Onun için bize düşen kardeşimizi bize soruyor. Birilerin yanlışını söylemek değil, hakikati ortaya koymaktır. Hakkı biz böyle biliriz, böyle uygularız. Dolayısıyla bu hakka da davet ediyoruz. Gerisi gerisi onların bileceği şeydir. Onların hesabı Allah'a aittir. Bize ait değil. Bize ait değil ki haklarında hüküm verelim. Hüküm vermek kolay. Benim yaptığım gibi yapmayanlar yanlış yapıyor demek kolaydır. Ama hüküm verdin, sen böyle bir hüküm verme hakkına sahip değilsin. Hiç kimse sahip değil, ben de sahip değilim. Her biri Allah'ın kulü çünkü. Her birinin kendine göre bir derdi var. Allah ile bir derdi var. Niye kuluyla Allah arasına giriyorsun? Ha sen onun kulluğunu beğenmiyorsun. Zaten Mürşid-i Kambil'i anlatırken öyle anlatıyoruz eğer tabi olacaksak, ben bunun kulluğunu beğendim ve kabul ediyorum, ben de bunun gibi bir kul olmak istiyorum diyorsan, bu durumda ona tabi oldun demektir. Yok, kulluğunu beğenmiyorsan, sen beğenmeyebilirsin. Belki Allah beğeniyor kulluğunu, nereden biliyorsun? O beş yerden yanlış yapıyor, belki sen on yerden yanlış yapıyorsun, nereden biliyorsun? Onun için başkasının hesabı bize ait değildir. Allah'a aittir. Bizim hesabımız bize aittir ki bizim hesabımızda o bizim kardeşimiz. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyenler kardeşimizdir. Bir ve beraberiz. Beraber Rabbimize evet, firar ediyoruz, cennete koşuyoruz. Sirat ve müstakimde birbirimize yardım etmeye, destek olmaya çalışıyoruz. Bütün cemaatler için bu böyledir. Söyledim. Bile bile zulmedenler müstesna. Zalim olanlar, kendine, insana zulmedenler müstesna. Allah'ın emrini çiğneyenler müstesna. Yani başkalarına zulmedenler müstesna. Kendine zulmetmişse, evet, onun hakkında söz söyleme hakkına sahip değil kimse. Kendine zulmediyor çünkü. Ama başkalarına zulmediyorsa, eğer eleştiriyor, çekiştiriyor, öldürüyorsa. Bu yanlış. Allah'ın koyduğu sınırı çiğnemiş demektir bu. Bunu da böyle anlamak gerekir. Efendim, bir izleyicimiz, ''Hocam, kulların Allah üzerindeki hakkı var mı? Allah duaları kabul eder mi?'' ''Ben sürekli dua ediyorum ve dua ederken ağlıyorum, bir de gözlerimden yaş akıyor ve sonra diyorum acaba Allah dualarımı kabul ediyor mu?'' ''Kendimi, kendimi çaresiz, yalnız hissediyorum.'' Ben hep ben hep onun sevgisini kazanmak istiyorum ve kendi kendime diyorum, duam, isteklerim kabul olmuyor mu? Sorun bu hocam. Evet. Duamız kabul oluyor mu, olmuyor mu? Şeklindeki bir tereddüt, bir şüphe, bir vesvese evet kesinlikle yanlış, kesinlikle küfürdür. Evet, ne burada ayet-i kerimede? Kullarım sana beni sorarlar, ben yakınım. Bana dua edenin, beni davet edenin davetini icabet ederim. Söyle onlara da benim davetimi icabet etsinler. Bana iman etsinler. Bu durumda Allah benim duamı kabul etmedi demek, evet, ayeti inkar olur. Ben kabul ederim dedi Allah. Duana icabet eder. Biri dua ettiğinde Allah peşinen du�asını kabul etmiştir. Nasıl mesela? ibadet. Allah'ı Rab olarak, mülkün sahibi olarak kabul etmektir. Kendi sahibi olarak kabul etmektir. Bak, dua hemen ibadete dönüşmüş. Allah'a yakınlığa, imana dönüşmüş. Onun için Allah eğer duanız olmasaydı, Allah size neden kıymet versin? Neden değer versin? Ne kıymetiniz olurdu? Dua ibadet. Dua kulluktur. İbadet Dua, ibadetin özüdür aynı zamanda. Allah kabul et, ediyor veya etmiyor. Fikri düşüncesi yanlıştır. Kul, kendisi için hayır olanı ister. Dünya hayatı için, kendisi için neyi hayır olarak görüyorsa onu ister. Ama Allah onun ebedi hayatının hesabını yapıyor. Hazreti insan olmasının hesabını yapıyor. Ona göre muamelede bulunuyor, duasını duasına, evet, zahiri olarak ya icabet eder veya etmez, veya onu erteler. Güzel olan O'dur, hayır olan O'dur, kul isterken Allah'tan hayır olanı istemiş midir? Evet. Kendisi için hayır olarak gördüğü için onu istemiştir. Bu durumda, eğer Allah onu verirse o hayırdır, vermezse o hayırdır. Duasına icabet etmiştir yani, hayri yaratmıştır onun için. Bununla beraber o duayla ibadet yapmış olur, abdiyet yapmış olur, Allah'a yaklaşmış olur. Allah katındaki kıymeti, değeri, şerefi artmış olur. Duam kabul olmadı demek yanlıştır. Şeytanın verdiği göçvesedir. Kabul olmayı dua etmeyelim. Şeytan göçvese veriyor. Ayırmak için, uzaklaştırmak için. Evet. Kulun Allah üzerinde hakkı var mıdır? Kardeşimiz bunu söylerken yani ben de bir şeyler kulluk yapmışım, ibadet yapmışım. Dolayısıyla Allah üzerine, üzerinde bir hakkım vardır. Duamı kabul etsin. Bu yanlış. Hak böyle değildir. Resulullah Efendimiz buyurmuştu. Muaz bin Cebele buyurmuştu. Ya Muaz Allah'ın kulları üzerindeki hakkını biliyor musun? Evet. Ne buyurdu? Allah ve Resulü bilir deyince buyurdu ki Allah'ın kulları üzerindeki hakkı kullarının ona hiçbir şeyi şirk koşmaması ve sadece ona abd olmasıdır kul olmasıdır. Evet, yine gene soruyor Yamuz kulların Allah üzerindeki hakkını biliyor musun? Gene Allah ve Resulü bilir deyince evet, buyurdu ki kulanın Allah üzerindeki hakkı kendisine hiçbir şey şişir koşmayan ve kendisine abd olan, abd çalışanlara azap etmemektir. Azap etmemek deyince tersi bütün nimetleri kapsar. Ona ikramda bulunmaktır. Cenneti ikram etmektir. Evet. Haklar karşılıklıymış. Evet. Efendim Diyarbakır'dan bir izleyicimiz. Çalıştığım halde biri bana sadaka verirse bunu alabilir miyim? Evet. Çalıştığı halde eğer ihtiyacı varsa, biri sadaka veriyorsa onu alabilir. Bütün mesele ihtiyaç sahibi olmuş olmaktır. Diyelim ki evet, ihtiyacından fazlasıydı. Bu durumda evet ne yapması gerekir? Kendisinden daha muhtaç olan birine o da onu sadaka olarak verir çalıştığı bir halde ihtiyacı varsa orayı alabilir. Evet. Efendim Çerkez köyden selamünaleyküm hocam. Ailecek sizi çok seviyoruz. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Sizi izledikten sonra hayatımızda olumlu yönde çok şey değişti. Annem desteğe tabi oldu ve sizden dua istiyor. Allah razı olsun. Evet, bize düşen hep beraber Allah yolunda yürümektir. <gülüyor> Sırat-ı müstakimde gönül birliği içinde bir ve beraber olarak Allah'ın sevdiği gibi birbirimize yardımcı olup, destek olup yürümektir. Rabbimize koşmaktır. Onun sevgisini kazanmaktır. Sevgisine layık olmaya çalışmaktır. İnşallah Allah bizi böyle bir eder, beraber eder. Sırat-ı müstakimde beraber yürür. Yarın kıyamet günü huzura beraber çıkar. Hesabı da beraber veririz inşallah. Efendim bir izleyicimiz. Selamun Aleyküm. Kredi çekmek faiz midir? Lütfen bilgilendirir misiniz? Sonra bir not düşmüş efendim. Krediyle ilgili cevap bizi tatmin etmedi. Çünkü Kur'an'da zaruretin domuz ile ilgili olduğu okuyoruz. Faizle, içkiyle ya da başka haram olan bir şey için zaruret olsaydı onu da o ayet gibi hüküm koymaz mıydı? Bir de peygamberin faizin her türlüsü ayağımın altındadır. Hadisine ters düşmez mi? Rabbim razı olsun inşallah demiş efendim. Allah razı olsun. Allah'ın hesabını yapmak, Rabbini ciddiye almak, harama düşmemeye çalışmak elbette ki takvadandır. Rabbimizi ciddiye almaktan dolayıdır. Herhangi bir konuda konuşurken Konuşanın mutlaka bir bilgiye, Allah bilgisine sahip olması gerekir. Yoksa gelişi güzel, herhangi bir şeye haram demek, yanlış demek, bizi öyle bir yanlışa düşürür ki, bir de bakarız ki Rabbimize, ayetlere ters düşmüşüz. Dindarlık yapmaya çalışırken, bunun bir ölçüsü var. Ne bir eksik, ne bir fazla söyleyemezsin. Eğer bir konuda Allah bir şeyi vahyetmişse, haram kılmışsa haramdır. Ama haram kılmamışsa, haram kılmadığı bir şey için delil aranmaz. Allah'ın haram kıldıkları bellidir buyurdu, saydı. Leş, kan, domuz eti, Allah'tan başkasının adına kesilmiş olan hayvan eti haramdır dedi gerisi için bir şey söylemedi. Tercihi ihtidadi kula bıraktı gerisi için. Gerisini haram diyemiyorsun, zararlı diyorsun. Haram karşılığı ahirette cezası olandır. Haramı işleyince Allah'tan uzaklaşıyorsun. Manevi Allah haram kılmış onun için ki. Ama eğer ihtihada bıraktıysa, tercihe bıraktıysa bu durumda zararlıysa zararı dünyadadır. Faizle ilgili, faizle ilgili ayetler var. Allah'ın vahyi var. Onu doğru anlamak gerekir. Her konuda mutlaka onu Allah'ın vahyine arz etmen gerekir. Bir şeyi konuşacaksan, söyleyeceksen önce Allah ne söylemiş? Bütün ayetleri önüne koyup bakman gerekir. Bakıp oradan anlaman gerekir. Allah'ın muradı nedir? Allah böyle söyledi, böyle söylemesindeki muradı nedir? Allah faizi anlattı mı? Anlattı. Faizi haram kılmıştır. Değil mi öyle? Evet. Allah faizi haram kılmıştır. Bununla beraber sermayeniz sizindir dedi. Geriye kalan evet o faizi bırakın dedi. Böyle yaparsanız, böyle olursa hem zulmetmemiş olur hem de zulme uğramamış olursunuz. Sermayesini al diyor bak. Alabilirsin diyor. Hem zulmetmemiş hem zulme uğramamış olursun. O Allah haram kıldığı halde, faizden vazgeçmeyenler evet o zulümlerinden dolayı Allah ve Resulüne savaş açmış gibi evet kabul ediyor ki Allah'ın gazabına uğradı demektir. Başka mesela bir ayet-i kerimede, o faizi bırakmayanlar için Allah kafirleri ve günahkarları sevmez. Bu faizi, faiz yiyenlerin kafir olduğunu, günahkar olduğunu Allah faiz o faiz yiyenlerin o günahkarları kafirleri sevmez dedi. Kafir dedi. Faizi yiyene kafir dedi. Zalim dedi. Hiç kurtuluş yok yani. İmanını kaybetmiştir. Neden dolayı? Bunun bir sebebi olmalı. Faizi imanını kaybetmiştir. Mümin olmaktan çıkmıştır. Allah ve Resulüne savaş açmak ne demek? Tam düşman. Yani sıradan öyle bir kafir değil. Allah'a düşmanlık yapan düşman. Bunun bir sebebi var. Faiz de tıpkı ticaret gibidir. Biz de kar ediyoruz dediğinden dolayı. Allah faizi haram, ticareti helal kılmıştır. Ayeti inkar ediyor. Bununla beraber bir de mümin olduğunu söylüyor. Faizci imandan çıkmıştır, mümin olmaktan çıkmıştır. Kim söylüyor? Allah söylüyor. Evet, Allah'ın ayetleri var. Bakara suresi 275, 276, 77, 78, 79 bununla beraber Ali İmran 130, bir de Rum suresi 39. ayetlere bakarsa arkadaşlar bunu net olarak bunun böyle olduğunu görür ve anlar. Bununla beraber eğer faizle para vermişseniz, faizi Allah yeni haram kıldığı için o faizle para verenlerin ne yapması gerektiğini anlatıyor. Eğer faizle para vermişseniz, zaten faizinden vazgeçiyor, iş sermayeye kalıyor. Borçlu eğer sermayeyi ödeyemiyorsa eğer onu sadakaya sayarsanız bu sizin için daha gayrıdır. yoksa sadakaya saymıyorsan bilinceye kadar iki yakası genişleyinceye kadar oraya mühlet ver dedi. Allah burada bir de ne buyuruyor? Ne zulmedin, ne de zulme uğrayın. Sadece sermayeni alırsan, zulmetmemiş olur, zulme de uğramamış olursun. Ama faizi alırsan ne olur? Zulmetmiş olursun. Yani karşındaki mazlum konumundadır. Zalimin zulmüne uğramış bir mazlumdur. Şimdi sen mazlumda, zalimi aynı kefeye nasıl koyabilirsin? Bak Allah nasıl anlatmış, ona bakman gerekiyor. Böyle toptan haramdır deyip işin içinden çıkmak kolaydır. Bunun bir sorumluluğu var. Sen hüküm vereceksen, bu hükmü Allah'a ve Resulüne göre vermen gerekir. Bir, bir hadis okuyup, böyle söylediği demekle olmaz. Bunu Allah'ın kitabına arz etmen gerekir. Ayetleri söyledim. Evet, Bakara Suresi'ndeki, aynı zamanda Ali İmran, bir de Rum Suresi'ndeki ayetleri söyledim faizle ilgili ayetleri, kardeşlerimiz okusunlar, bunu hemen anlarlar. Mesele kredi meselesi, kredi haram mı, helal mi diye. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam, bu bir bakış meselesi, bakış. Allah'a ve Resulüne göre bakış meselesi. Resulullah Efendimiz sahabeye buyurdu. Biz hak olarak neyi anlamışız, işte eğer Birbirinin malını alırsa hakkı geçer. Hak sadece o değildir. Resulullah Efendimiz hakkı anlatıyor. Buyurdu ki sahabeye Kıyamet günü Kul hakkı Üzerinizde olarak sizi görmek istemiyorum. Kimse kul hakkıyla Kıyamet yerinde Yanıma gelmesin dedi. Sahabe soruyor. Ya Resulullah kul hakkı ne demektir? bu kadar yanıma gelmesin bana yaklaşmasın diyorsa önemli bir şey söyleyecek. kul hakkı ne demektir? Resulullah Efendimiz buyurdu ki kul hakkı eğer sizden biri zenginse, sizden birinin develeri varsa o duruma göre anlatıyor. Birinin develeri varsa onun sütünü sağ onların sütünü sağdığında ihtiyacı olana onu vermelidir, verecek. Vermezse kulun hakkı geçiyor. Evet, kardeşinin hakkı geçiyor. Yünlerini kırptığında yününden verecek, keserse etinden verecek. Bu onların hakkıdır. Allah maalesef sana vermiş, diğer kulların hakkı da onun içindedir. Fakir fukaranın hakkı onun içindedir. Eğer isterse o kullardan biri, ihtiyacı olan biri senden bir deve isterse onu vereceksin ona. Onun bir devesi oluncaya kadar onu kullanacak. Kullanırken evet, sütünü de, yüründen de istifade edecek. Ne zaman onun bir devesi oldu, senin deveni geri verecek. Kul hakkı budur. Eğer siz böyle yapmazsanız, kıyamet günü Kıyamet yerinde Allah sizi yatırır. Eğer yüz tane deveniz varsa her biri gelir sizi çiğner geçer sonra ömrü gelir öteki çiğner. Hepsi çiğneyince sıra yine en baştakine gelir ve bu azap böyle devam eder. Kul hakkını ödemediğiniz için. Kul hakkı. Onun için bakış değil mi? bakışın böyle olması gerekir. Müminler kardeşse bu böyledir. Kul hakkını gözetiyorsa, bu böyledir. Resulullah Efendimiz hicret ettiğinde, Medine'ye geldiğinde, ne yaptı? Bir muhaciri bir insan kardeş yaptı. Her şeyini paylaşacak şekilde. Kardeşlik böyledir. Hiç kimse orada kirada oturdu mi Oturmadı. Evlerini paylaştılar. Mümince bakış ve mümince tavır ve hareket böyledir. Bakıyoruz birinin 3 evi var, ötekinin evi yok. Onu kiraya veriyor. Öteki asgari ücretle çalışıyor, kirasını ödemekte zorlanıyor. Sırf bu yüzden yuva dağılıyor. Evi yok. Kardeşine ev yapmak yerine el birliğiyle olması gereken budur. Eğer yaşayanlar mümin kardeşi ise, kardeşinin evi yoksa ona evi yapacak. Ya da evini paylaşacak. Evini paylaşmak şöyle dursun. Onun 3-5 tane evi var. Ötekinin evi yok. Ona kireye veriyor. O da çalıştığı paranın yarısından fazlasını ona veriyor. Ne diyor? Bu benim hakkımdır diyor. kira vermişim hakkımdır. Hiç İslam'da kira görüyor musunuz? Bak kira yokmuş. Adamın evi yok yokken ev alacak kredi aldı almak istiyor. Her ay kira vermektense, biraz daha fazla üstüne koyup bir ev sahibi olayım, kredi ödeyeyim diyor. Yok, sen onu kredi ödeyemezsin ama kira ödeyebilirsin. Bir kıyas yapalım. Yani parayı faizle vermiyor ama, parayı götürür eve yatırıyor, her ay o evden para alıyor. Bu bir ticaret yok işin içinde, alışveriş yok, ticaret yok. Oradan herhangi bir şey kazanmıyor. Parayı verip faizini almakla parayı eve yatırıp kirasını almak arasındaki farkı bir alim söylesin. Aradaki böyle bir fark var desin. Böyle bir şey olmaz. Onun için kira haramdır dedim. Kiraya veremez. Evi veremez. İş yerini verebilir. Çünkü orada ticaret yapılıyor. Ne yapmalıdır? Kardeşine Emanet olarak evini verebilir, bir evi oluncaya kadar. Ya da ev almasın, başka bir şey yapsın. Alıp kiraya veremez. Kimse kirada oturmamalıdır. Kiranın, kiranın alması doğru değildir diyorum. Faize yakındır diyoruz. Önemli olan mazlumu görmektir, mazlumi korumaktır. Allah mazlum için hiçbir şey söylemedi. Sadece mazluma zalime mazluma zulmetme dedi. Bunu böyle yapma dedi. Yapmışsan evet ondan vazgeçti zaten o pazarlıktan vazgeçti dedi sermaye senedir ama sen bunu eğer sadakaya sayarsan senin için hayırlı olan da budur dedi veremiyorsa. Yoksa faizi aranıyla vereni birbirine Götüründe zalimle mazlumu birbirine karıştırmış oluyorsun. Yani her ay kira diye bir şey olmuyor. Kiradan kurtulmak için krediyi ödeyince yanlış oluyor. Aynı şey geliyor zaten o. Aynı şeydir. Onun için kira doğru değildir. Yanlış bir şeydir. Evet bakışın doğru olması gerekir. Mümince bakış. Kardeşçe bakış. Allah öyle ki müminleri anlatırken onlar kardeşlerini kendi nefislerine tercih ederler dedi. Yoksa üç beş tane evi var alıp onu kiraya veriyor. O kardeşini boğazını sıkıp çalıştığı parasını elinden alıyor. Bu kardeşlik değildir. Bakış bu değildir. Bu mümince bakış değildir. Allah'ın Resulüne göre bakış değildir. Faizin her türlüsü ayağımın altındadır. Doğru faiz. Her türlüsü demek ne demektir? Yani parayı verirsin, faizini alırsın, altını verirsin, faizini alırsın, gümüşü verirsin veya buğday verirsin, fazladan faizini alırsın, arpa verirsin, hurba verirsin. Evet, faizin her türlüsü. Fazla almak haramdır. Alan o mazlum için bir şey söylememiş. Mazlum için, evet, olması gereken şey nedir? Zalimin zulmünden onu kurtarmaktır. O faizle bir şey almaktan, krediyle bir şey almaktan onu kurtarmaktır. Kurtarmıyorsan bari müsaade et. Evet, kendine o her ay faiz vermekten, kira vermekten kurtulsun. Bir ev er sahibi olsun. Bunu yaparken ne olur? Böyle olunca ne olur? Kendi kazancından biraz fazla ödemiş olur sadece. Eğer varsa bir sıkıntı sorun, onun cezası dünyadadır. Dünyada emeğinden fazlasını veriyor çünkü. Evet. Onun için krediyle almış evde oturabilir. Almış arabayla işini yapabilir. Bunun böyle anlaşılması gerekir. Yoksa iki kelimeyle bu haramdır demek kolay. Eğer biri bunu söylerse, Allah sorar neden söyledin? Söyle bakayım neden söyledin sen Neye dayanarak söyledin bunu? Hangi hükme dayanarak söyledin? Anlatmıştım daha önce, evet. biri ihtiyaç sahibidir, kıtlık vardır. Evet, başka bir sahibinin tarlasından bir şeyler, biraz buğday toplayıp hem yemiş, biraz de eve götürmek için toplamış. Sahibi tarlanın içinde evet yakalamış onu, hem üzerindeki elbiseyi almış, hem topladığı buğdayı almış elinden. Hem de dövmüş. Niye? Hırkızlık yapmış. Bu durumda elinin kesilmesi gerekir. Yanlış yapmış. Alıp Resulullah Efendimiz'in huzuruna getiriyor. Ya Resulullah diyor ben bunu tarlamda hırkızlık yaparken, buğday çalarken yakaladım. Bu da onu buğdayıdır. Üstüne elbisesini aldım dövdüm, cezasını ver. Cezasını ver derken elini kesin yani. Öyle anlamış. Sahabe anlatıyor, Resulullah Efendimiz diyor rengi değişti. Başka tarafa döndü baktı, ona bakamadı, o kadar kızdı ki ona bile bakamadı. Sonra ona dönüp dedi ki, bu senin kardeşin değil midir? O açsa seni onu doyurmalı değil miydin? Yani gitmişsin yakalamışsın bir de bana getirip cezasını ver diyorsun öyle mi? Ben size böyle mi anlattım? Ben size bu dini böyle mi anlattım? Kardeşindir açsa seni doyurman gerekirken, hem dövmüşsün, hem elbisesini almıştı, bir de getirmişsin, ceza ver diyorsun, öyle mi? Evet. Yanlışı yapan anladı, sonra ne dedi? Sana iki ölçek, tam hatırlıyorum, üç ölçek de olabilir. Bu odayı versem beni affeder misin? Evet, tövbe ediyor, özür diliyor, bir de iki ölçek, üç ölçek bu odayı veriyor ki onu affetsin diye. Dini Allah'ın Resulüne göre anlamak gerekiyor. Zalimden yana değil. Ya da zalimle, mazlumi bir kefeye koyarak değil. Mazlumdan yana. Evet, tavır koymak gerekir. Varsa bir şeyi öyle söylemek gerekir. Onu koruman gerekir. O zaman kira veren herkes bu durumda faiz vermiş olur. der şimdi onu zalimin kefesine koyup Allah'ın kafir dediği, günahkar dediği, Kafirleri günahları istemez dediği sınıfa koyuyorsun. Hiç yakıştı mı bu böyle? Evet. Bir de söylerken söyledim, alimlerimiz ihtiyaç sahiplerini, evet, mecbur kalmış olanları, zarureti, evet, evlilik için, ev için, binek için dedim. Bu da alimlerimizin içtihadıydı. Benim içtihadım değil. Benim içtihadım olsa başkadır iş, bambaşkadır. Bütün müminler bundan sorumludur. Evi olmayanlar eğer kirada oturuyorsa bütün müminler bundan sorumludur. Bekarsa evlenemiyorsa gücü yeten herkes bundan sorumludur. Mümin kardeşi o. Evet. Efendim sağ olsunsa bir ara video izafet Buyur. Efendim çok teşekkür ederiz. Sevgili izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra birikteyiz inşallah.